Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bu yayın döneminin son programını gerçekleştiriyoruz. Ve e, geçen hafta başladığımız sevgi soysal sohbetimize bu hafta da devam ediyoruz. Konuklarımız İpek Şahbenderoğlu ve Bahar Siber, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Merhabalar. E, ben ilk programı dinlemeyenler için e, tekrar size konuklarımızı takdim edeyim. E, İpek... Ee, Sevgi Soysal'ın son iki kitabını e, Türkiye'nin Kalbi Kabul Günleri ve Venisli Kadınların Serüvenleri TRT Günleri adlı iki kitabını yayına hazırladı. Bahar'da e, bir süredir Sevgi Soysal'ın eserlerinin editörlüğünü yapıyor e, iletişim yayınlarında. E, biz e, ilk programda e, Sevgi Soysal'a getirilen eleştirileri Sevgi Soysal'ın ayırt ediciliğini e, konuşmuştuk. İlk e, Şimdi biraz e, şeyle başlayalım Tevgi Sayısı'nın en çok bilinen eserleri. E, galiba geçenlerde yine bir e, Türkçenin en bir, çok, en iyi yüz kitabı mı en, en iyi yüz romanı Hı. mı öyle bir sanırım anket yapıldı ve her zaman olduğu gibi e, Yenişehir'de bir öyle vakti, <gülüyor> <listeye girdi. gülüyor> <Tamam. gülüyor> vakti o listeye girdi. Yenişehir'de bir öyle vakti o listeye girdi. E, fakat kendisinin ben yanlış hatırlamıyorsam e, şeyi var yani bir, bir yerde nerede geçiyordu hatırlamıyorum şimdi İpek bize söyler. E, e. Ben de yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama sanırım e, hasta yatağında e, söylediği bir şey değil mi Tanter Ozaid'in bu kitabı e, kaybetmeyin bu kitabı koruyun. Evet. Tam olarak böyle değil cümleleri elbette ama e, tam belki, olarak böyle değil belki de sahip elbette. çıkmak gibi mi diyeceğim? E, sahip çıkın dem yani tam cümleyi hatırlamıyorum. Onunla da yani konuşmak istemiyorum. Evet. Kendisi özel çıkın. bir vurgusu evet. var diyelim. Koruyun Peki, kollayın demek he, istedim evet. şey. Peki Bahar yani sen e, aynı zamanda yayıncısı da olarak okur nezdinde bu gerçekleşiyor mu? E, gerçekleştiğini söyleyebiliriz. E, Sevgi Sorsal'ın bütün kitapları artık. Ee, düzenli baskılar yapıp e, satılıyor ama Tanzerozanın diğerleri arasında bir ayrıcalığı var o en e, çok sevilen, ve en çok rağbet gözen kitabı. Bir de sen bir şey dedin galiba e, Funda'nın e, Kadınlar. Ha, evet, <gülüyor> funda bir yazısında Tantereoza için çok hoş bir tanımlamada bulunmuştu. Kadınlar için e, bir tür küçük prens demişti <gülüyor> Tantereoza için. Hakikaten de öyle. Tantereoza'nın tabii çok e, geniş bir arka planı var. Hı -hı. İlk bakışta belki Şipes. belli olmayan. Sevgi Sorsal'ın e, dünya edebiyatını takip etmesinden beslenen o dönem... E, İlk bakışta tıpkı küçük prens gibi hı hı. mesajı belki anlaşılmayan beslenme kaynakları anlaşılmayan ama biraz altına içine girip değiştikçe gözünüz olan çok hoş mesajları var bir tür kılavuz aslında yaşama kılavuzu, yaşama kılavuzu kadınlar için. Evet. Zaten çok alıntılanan bir cümle var böyle aforizma gibi. Tanteroza evet. bütün bilmeyişlerin evet. öteki adıdır evet. mıydı? Evet. <gülüyor> bütün kadınca galiba. Kadınca, kadınca bilmeyişlerin bilme kitabıdır. Evet, doğru. Ee, şimdi peki biraz şeyden bahsedelim. Neden sizce Yenişehir'de bir öğle vakti en çok görünen eseri? Yani bütün bu hani edebiyat tarihlerinde öyle değil mi? Yani birçok hatta günümüzde de ilham alan, Yenişehir'de bir öğle vaktinden ilham alan başka kitaplar yazıldığını biliyoruz. İşte en yakın örneklerinden birisi yine sizin yazarınız. Mahir Ünsal Eriş'in Dünya bu kadar romanı doğrudan zaten şey kendisi de söyleyerek bu... Nedir yeni şehirde bireyle vaktindeki Bana, mevzu sizce sanırım yine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o politik e, bir daha ne evet. evet, oradaki mi? o kavan e, simgesel durumu insanları Hı. çok etkilemiş e, olsa gerek diye düşünüyorum e, evet biraz şey de olabilir mi aslında romanın e, içeriğinden çok biçimi de çok ilginç evet öyle değil Hı. mi? Yani şehirde bir öğle vakti gerçekten bir öğle vaktinde geçen bir roman. Evet, evet. Herkesin işte kavak devrilmeden önce bir arada olduğu ve tam da o kavağa bakarken hatırladıkları o zamana kadar olanlarla... ...işleyen bir roman... Hı hı. ...ve e, bunda sanırım biraz... ...brecht etkisi zaten çok sevdiği bir yazar... ...çok bir de çevirisi var... ...o da galiba siz yayınlıyorsunuz onu da değil evet, mi? Evet. Payalık sevgi payalık roman... ...sevgi soysal zaten çok türde... ...eser vermiş bir yazar... ...aynı zamanda işte az önce dediğimiz gibi... ...dünya edebiyatıyla da çok aşırı neşredi olmuş... özellikle Almanca'dan çeviriler yapmış... Evet. Ee, ...brecht en başta geliyor... ...çevirdiği yazarlar arasında... Ee, yani sizdeki beş paralık roman Roma. sevgi Soysal çevirisiyle çevirisi. Evet, evet, evet. Ee, Başar Sabuncu ile de Artuoy çeviriyor. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Evet, ona dair yazıdı. Evet, i̇şte bu da çok ilginç yazılar, yazılar var bir yani. dair eğitici konuşmalar üzerinde. Hı -hı. Çok erken evet. dönemde Almanca'dan evet. çok ufuk açıcı çeviriler yapmış gerçekten evet. seçtiği yazarlar da çok. Değişim e, bölgesinde evet başta değişimde. olmak üzere değil mi? İşte Kafka, Frisch, e, Boşar, yani Modern var, e, Modernist yazarları seviyor. Tabii, evet. Max Frisch var, Zilke var, Büyüşner var. var. Büyüşner var. var, evet. evet. Hı -hı. Sanki çeviri de şey anlamında çok iyi gibi. Yani bir yazarın hani kimi seçtiğini, Hı -hı. beslenme kaynaklarını görmek çünkü bu önemli bir şey. Yani Bizde çeviri biraz daha ihmal ediliyormuş Tabii, gibi aslında geliyor bana. Tabii o dilde diyalogu da bile bir ortaya çıkaran çok önemli bir şey. Tabii onu besleyen kaynaklar var. Hı -hı. Ee, evet. Yani okuduğu kadar onunla ne konuştuğu. Çünkü sonuçta bu bir şeydir ya alışkanlık. Aslında biz fark etmesek de bazı şeyleri okuyarak bir alışkanlık ve yatkınlık ediniriz. Hı -hı. Yani bir şeyi hani ne bileyim şey çok konuşulur mesela Tanzimat döneminde niye araba sevdasını recaydaydım ama tekrar yazıyor niye realist? E çünkü realist yazarları çeviriyor. Yani, yani elinde bir hafızası var. O Kesinlikle. bir yatkınlığa sebep oluyor. Tabii bir, yani bir, bir düşüncenin içinde geliştiriyorsunuz. O bir düşünce biçimi olarak devam ettiriyor kendini. İşte mesela Sevgi Soysal'da da bu çevirilerin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Sizin de söylediğiniz öyle. gibi. Evet. Ve, ve, ve çok erken bir dönemde. Değil mi? Yani 60'larda. E, tabii bunların çoğuna bakıldığı zaman aslında <gülüyor> yine o meşhur durum. Yani İkinci Dünya Savaşı tahakküm gibi konular çoğunda bu merkez üzerinden ilerliyor, çevirilerinde. Bir de teknik olarak yani anlatı ve kurgu tekniği üzerinde bunlar çok düşünen yazarlar. Evet, ve evet. hani dünyada da işte bu zaman meselesini konu edinmeleri ya bileyim faşizmin insan ruhunda yarattıklarını evet, evet. bir şekilde Hı -hı. açıklama ve bunu dillendirilememe meselesi. Hı -hı. Hani bunlar mesela işte o bahsettiğimiz hayat iştahı. Hani ve hiç karanlık değil de değildir Hı -hı. ya Sevgi Soysal. Hep mesela onu konuşuruz evet. kendilerine. Bu, bu öz yani söz bu gelmişken e, benim çok önemli bulduğum bir yanı. Sevgi Soysal'ın yani zaten hayatına baktığımızda çok zor bir hayatı olmuş. E, hani bu kadar kısa bir süreye, 40 yıla büyük güzelliklerde sığdırılmış ama çok büyük acılar, çok büyük sıkıntılar da ne yazık ki onlarla da evet. mücadele etmek zorunda kalmış. Acıyla kurduğu ilişki bana çok e, üzerinde durmaya değer gibi görünüyor. Bir şey var, bir bu isyankar neşe de. Buradan kısacık bir cümle okuman mümkünse. Tabii. Uğur Alaca Kaptana yazdığı bir şey var, bir mektup var. ...kendisi hapisteyken... ...şöyle diyor... ...o bildik, o artık alışmam gereken... ...ama hiç alışmak niyetinde olmadığım... ...acı geldi oturdu yüreğime... ...ama bu acıya, acılara alışmasak da... ...yeneceğiz onu... ...gündüzün geceye yenmesi gibi... ...güzel mektubunda gecelerin kısaldığını yazıyorsun ya... ...öyle... ...hem yaşamak içinse bütün bunlar... ...insan gibi yaşamak için... ...alışmayacağız ama seveceğiz acımızı... ...diyor... Evet, tamam. ...yani bu... E, ...alışmayacağız ama seveceğiz... ...ben... bu seveceğiz kısmına sahip çıkmak gibi anlıyorum. Yani hayatın getirdiği her şeyi sıkıntısı üzüntüsüyle sahip çıkmak ama onu kabul etmemek, onu değiştirmek için mücadele etmek, ona alışmayacağız demesinden de bunu anlıyorum. Evet. Bu çok bana kıymetli bir bakış açısı gibi görünüyor. Kişiliğini de Anlatan edebiyatına da aynı zamanda yansıtıyor işte buna yansıtıyor değil mi o mizah, sürekli miza, e, ironi dediğimiz şey değil mi o miza aynı zamanda onunu kuvveten fiile değil mi yani o düşünmek sadece düşünmek değil de aslında onu düşünürken de harekete geçirmek değil mi düşünmek bir hareketin eylemin kendisi eylemin kendisi aslında belki direnmenin Düşünün. kendisi haline. Evet, diyor Biz de bu kitap için mesela e, isim ararken Yıldırım Türkiye'nin aslında bulduğu hı, bir hı. E, ne bir dedi? yazısında geçen bir yazısında tabir. tabir o söylüyor İsyankerneşe diye mesela? bize de izin vermişti <gülüyor> <gülüyor> kullanmamız için e, gerçekten onu çok iyi anlatan bir şey bence İsyankerneşe böyle hani ne diyeyim bir e, alay değil hiç alay yetmiyor mesela. Çünkü alay eşitsiz bir şey evet. yani ve e, ironi de aslında eşitsiz bir şey ama sevgi soyusunun e, ironisinin eşit yani ironisinin farkı bana şey gibi geliyor eşitlik üzerine kurulmuş bir ironi yani siz çok eşit güzel bir de şey. bir çok ironi. güzel bir tespit. Ya yani mesela şeydir ya Atay da mesela 70'li yıllarda ironi çok kullanılan o da Ozatay <gülüyor> da çok mesela bugün de yeniden çok rağbet gören bir şey evet. haline geldi ironi ama. Yani onu o şekilde eşit kurmak çok rastlanılabilen bir şey değilmiş gibi geliyor bana. Yani evet o sürekli mücadele ettiğimiz ve şikayet ettiğimiz şeyin içine düşmüyor. Düşmüyor Yeniden evet. bir şey üretiyor o Ve boşaltmıyor da onu. Evet. Hani ironi boşaltır. Evet. Altından çeker her şeyi. Hı -hı. Çekmiyor yani ona rağmen de yani işte senin biraz önce söylediğin hani acı varsa evet bununla yaşayalım. yaşayalım yani i̇roni evet. de. ...böyle bir şeye e, dönüşüyor... ...biraz şeyden bahsedelim... ...bu kitaplardan... ...son iki kitaptan <gülüyor> istersen... ...en son bu Venüsli kadınları serüvenlerinden biraz evet, bahsedelim... Serüvenleri. ...son evet. göz bebeğimiz çok... <gülüyor> ...göz bebeğimiz, hakikaten öyle şey... E, ...kapak çok... da çok güzel olmuş... ...burada biraz kapak da değişmiş hafif kapak, maviye evet, doğru... Işte. ...değil mi Re rengi... <gülüyor> ...herkes tarafından çok beğeniyor... ...güzel olmuş <gülüyor> Şu, ama yani... Hayır, ...mavi renk böyle biraz daha... <gülüyor> hani ...hatta turkuaz gibi... ...eğer yani kitabı görmeyenler varsa... ...diğer sevgi sosyal kitaplarının... ...kapaklarından daha farklı ve biraz... ...ne diyeyim umut falan mı... ...diye düşündünüz <gülüyor> mavi diye. <gülüyor> Yine Bülent Erkmen yapıyor değil mi? Yine Bülent evet. Erkmen yapıyor. Ee, evet, önceki kitaplarda... ...değişik bir tarz... ...benimsenmişti. Burada biraz esnetelim dedik. Onlar biraz tek düzeleğe mi düşmüştü? Bu da yine Bülent Erkmen'in... ...elinden çıkma bir kapak... Ee, Galiba isimle birlikte bu kapakta da sevildi. Evet, Venüs'te kadınların... <gülüyor> fotoğraf da şey, <gülüyor> iyi bir seçim. <gülüyor> Daha önce yani Sevgi Soysal kitaplarında kullanılmayan yeni bir fotoğraf. Evet, burada. ilk yani yine Buradaki son, fotoğraf iddialı bir fotoğraf evet. Yani böyle <gülüyor> rüzgarda arkaya <gülüyor> sarılan saçlar, güneş gözlükleri falan evet. ee, iddialı bir fotoğrafı Sevgi Soysal'ın... Ee, Evet, sevildi galiba. Evet. Yo, yo, bence de gayet şey oldu. yani daha doğrusu yadırganmadı. yadırgan. çünkü bu tür şeyler bir taraftan da yani Evet, çok, de, çok, çok de, çabuk de, kapak yani. Evet, ya yani. çok evet. çabuk inceliyor evet. Evet. Yani mesela, evet bundan bahsedelim biraz Venuslu kadınların ee, serüvenlerinden. Şimdi aslında e, gazete yazılarından sonra tek bir cilt çıkacaktı. E, i̇şte bütün diğer e, yazılar, bulduğumuz arşivde edindiğimiz yazılar. E, fakat şöyle düşündük yani Funda ben ve Bahar bir araya geldik yani çok heyula bir kitap ve böyle bir e, koca bir ansiklopedik evet. ve okunması çok zor e, düşündük yani okur olsam ben buna e, yani biraz sever göz miydim? korku yaklaşık evet. 600 sayfa içeceği <gülüyor> kitap olacak <gülüyor> o da biraz okurucu korkutabilir diye çekindik açıkçası biz bunu acaba bölerek daha kolay hazmedilir bir şekilde çıkartsak nasıl olur dedik ve o gözle bakınca zaten Sonra metinleri, evet, ha, metinlere evet okuyup metinlere başlayınca e, baktık ki aslında kendi içinde bir biçimde var. Evet. Yani ee, bir, o heyülanın içerisinde zaten Arışan bütünlüklü bir şey vardı, bir parça vardı. Hı -hı. Onu çıkartalım. Ayrı bir kitap olsun dedik. E, bu kitapta eee ...işte üç tane oyun var. Değil Venüs'ü hı. kadınların serüvenleri... durcuna e ve... Yani, TRT'de çalıştığı dönemde. Dönemde. O, yani Venüs'ü kadınlardan eminiz. Diğerlerini de tahmin ediyoruz ama öyle. Ee, ve de TRT döneminde yazdığı... ...tabii o dönem de çok önemli. Biraz belki ondan da bahsederiz. Hı hı. E, eğitici radyo üzerine konuşmalar. Hı. Çünkü aynı zamanda bir radyo üniversitesi... ...kurmak için de çalışıyor o dönemde Sevgi Soysal. Ne kadar güzel. E, evet, Dost Dergisi'nde... Aynı zamanda Basın Yüksek Okulu'nda dersler veriyor. Belki or oralardan çıkan notları derleyip toparlayıp e, Dost'a yayınladı diye Bu bilgi de mesela gibi. yeni bir bilgi sanırım. Basın Yüksek Okulu'nda ders verdiği daha önce bir yerde geçiyor mu bu? Ya şöyle, e, Jülide, e, TRT Meydan Savaşı değil Hı -hı. mi? E, o kitabında ya yanılmıyorsam e, orada geçiyordu. Belki de yanılıyorum, affetsinler beni yanılıyorsam. E, aslında bütün bu... yani ile mesela giriş yazısını yazarken e, biraz böyle taş taş ördük. Yani o TRT dönemi nasıldı, ne yapıyordu? Bir kronoloji kurmaya çalıştık ve çalıştıkça da bir sürü e, bilgi e, yerli yerine oturdu. Peki e, oyun ne var yani bu oyunlarda? Bildiğimiz sevgi soysal var mı? Bildiğimiz sevgi, sevgi soysal, soysal var. Bangır bangır var. Ne diyorsunuz? <gülüyor> <Bangal bangal var. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ee, tabii Venüslü Kadınlar çok, o kadar özel, çok ayrı bir kıra. yerde. Kitabın ayrı da başlığını önce. zaten e, o seç, onu seçtik. E, Venüslü Kadınlar da zaman ve mekan ötesi bir dünya anlatıyor aslında. Evet. E, bunun üzerinde e, gelişen yaşanan kadın evet. erkek ilişkilerini masaya yatırıyor. Hı -hı. bir yandan erkeklerle konuşuyor ama diğer taraftan kadınlara da öğütler veriyor e, bence yine çok önemli bir yanı sadece tespit edip bırakmıyor e, çözüm önerilerinde de bulunuyor Hı -hı. yani kadınlara biraz daha aktif bir rol almayı örneğin Hı -hı. salık veriyor. Evet kaderlerini ellerine almaları almayı, evet. açısından İnisiyatif bir, bir şey inisiyatifi yapıyor. almak e, tabi orada benim aklıma hemen anıt Değil mi? Anıt çok kıymetli böyle şey fallik bir nesne olarak ortada ve atalar kültü etrafında işte erkeklerin olduğu bir alan o alana sadece bir yaşlı bilge. E, ...biraz hmm. girebiliyor. E, onun dışında bir de bilge kadın var. Hmm. E, bunun dışında doğrudan isim belirtilen... ...hiçbir karakter yok. E, birinci kadın, ikinci kadın... E, ...üçüncü erkek. erkek gibi. Bazen koro. Bazen koro e, ve büyük harflerle yazılan... ...kadın ve erkek var. Hmm. O büyük harflerle yazılan kadın ve erkeklerde de... ...aslında tam da... E, bu, ...bugün tartıştığımız meselelere dair... E, ...söylemlerin... E, ...oluşturulduğu... ...yani biraz bir... daha jenerik... ...evet jenerik... E, gibi bölümler, ötekiler diyaloglar hı hı. eşliğinde bütün kutsal metin yasalar evet hepsi e, şey, nüfus toplum toplum evet, toplum toplumsal toplumsal normlar hepsi hepsini didik didik ediyor. Bir de şeyden bahsedelim. Bundan önceki kitaptan Türkiye'nin kalbi kabul günleri. Hı hı. O nasıl oluştu? Orada neler var? Türkiye'nin kalbi kabul günleri yeni ortam yeni gün ve politika 70 gazeteleri evet, 70'li yıllarda yayınlanan yazılar üzerinden çıktı. Ee, onun dışında ya bakmakta politikada yayınlanan bir takım yazıları vardı. Bunları kendi herhalde oluşturmuştu. Evet. Ee, ama onun dışındakiler bakmak gazetesinde duruyor. Tabii aslında bunları sevgi soysalla ilgili taramalar yaparken fark ettim. Ee, Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'yla aynı dönemde. Tefrika ediliyorlar bir tür tefrika gibi e, o da yazı dizisi aslında yazı dizisi buna. evet e, sonra başka gazetelere e, bakıldığında işte yeni gün ortaya çıktı Adana Sürgü'nün yani 72'de yazdığı yazılar e, pardon yeni ortam daha sonra yeni gün Hatice Hanımlar Oysa başlığı. Ben altında. mesela hep şey diye düşündüm naçizane bir okur olarak Hatice Hanım yazıları ayrı bir kitap hmm. olsaydı. <gülüyor> Olabilirdi. <gülüyor> Olabilirdi. Evet. Çünkü onları çok, çok yani abi. onlar sadece bir gazete yazısı da değil. Hani sen de söylemiştin Hı -hı. ya türler arasında da gelip gidiyor, şey yapıyor ve Hatice Hanım aslında bugüne çok, çok. E, birisi vardı. Ben şimdi unuttum böyle bir gazetecinin e, karikatürünü yapıyordu. Ne beydi? Böyle bir gazeteci sürekli e, Bay ha. ha, Hatice Hanım o Bay biraz böyle. Erken dönem kadın versiyonu. Kadın versiyonu. Gibi. Aslında <gülüyor> e, orada bir çekişme de var. Yani gazeteciyle Hatice Hanım arasında ciddi Tabii. bir çekişme var. Hatta evet. e, hafif hafif e, nefret tonunu hissedebiliyorsunuz. Evet. O Tabii bazen, çok ırkçı. Evet, çok Rırkçı, evet, ayrımcı, e, cinsiyetçi. Evet. Yani, Tabii şey e, e, ev, Evini kendi alanını korumaya çalışan e, bir kadından çok daha fazlası. Hı. Çünkü o ev alanına her şey sızıyor. O dönemin bütün dinamikleri, toplumsal dinamikleri her şeyi sızıyor. Aslında sızdığını çok açık ve net bir şekilde gösteren yazılar onlar çok ıı, dinamik gösteren yazılar. Evet. Ama işte bu soru-cevap şeklinde kurulması iki tane toplumun iki farklı sınıfsal kesiminden ve işte hani biri entelektüel sözde diğeri entelektüel olmayan. Zaten Hatice'nin figürü sevdiği bir figür. Hı -hı. Bu şafaktaki Hı -hı. tip, yeni şehirdeki böyle vakitldeki anne seviyor o sinir kadın Hı -hı. modelini yani ayrımcı, Hı -hı. tırnak içinde Kemalist. Sınıfsal, hı hı. Işte beslemelere kötü davranan, evet. e, evdeki nesnelere çok kafayı takmış Tabii. E, Eşya bağımlısı Eşya bağımlısı, i̇stifçi. Evet. istifçi istifçi. Evet, <gülüyor> evet doğru e, Peki en son şeyi konuşalım, bu e, kitaplar devam edecek mi? Yeni kitaplar <gülüyor> kim, kim <konuştun>? <gülüyor> <gülüyor> bir kitabımız daha var evet. az önce söz ettiğimiz aslında Venüslü Kadınlar'ın sezüvenliği ortaya çıkmadan önce elimizde büyük bir yakıma kalabalık bir e, yazı derlemesi vardı e, işte bölüp Venüslü Kadınlar'ı çıkarttık geri kalanları da yakın zamanda evet. hazırlayıp onu da ...çalışmaları evet. sürüyor... ...yayın evet. evinde metinler... Yani, o, ...onlardan belki çok ufak bahsedebileceğiz... ...içlerinde neler var. Ee, çeviriler var... ...çeviriler var... ...hikayeler var... Hı -hı. ...röportajlar var... Hı -hı. Ee, Ayrıca e, çok güzel başka metinler var. Yeraltı kentinde herhangi bir gün altta evet, bir evet. yarım metin var. Gerçi o yeni yazıda 2011'de yayınlanmış. Funda Soysa'da yani bir ön sözü için. yazmış ama herkes ulaşamadığı için kitaplaşmış durum yok. Bir de e, Kavak var değil mi? Evet. Uzun öykü. Yenişehir'de bir öyle vaktinin, vaktinin aslında. Daktilo edilmiş ilk hali diye mi düşünülüyor? İlk hali değil bölümün bir hali fakat epey değişik bir hali. Belki o onu yazmaya başladı ve sonra yeni, yeni içeride bir öyle vakti Muhtemelen, fikri çıktı. Öyle, evet. Onu bilemiyoruz ama Metin epey değişik bir şekilde elimizde var. O e, giriyor. Bazı e, dergilerde yazdığı e, yazılar var. Toplumsal hmm. yazılar bunlar. Doğrudan edebiyatlar. Tematik olarak denilecek. Evet. Orhan Veli üzerine çevreleri üzerine yazdığı bir yazı var Edebi yazıları da, Edebi yazıları var. Yazıları da var Çok eleştiri yazıları da var. Onlar evet yazıları ayrı var. bir şey olacak evet, bu, buna, buna yani Sevgi Soysal kitapta. Külliyatı bayağı bir kitapla devam evet, edecek köyüle, e, e, <gülüyor> Buradan evet. okurlarına e, e, müjdeyi verebiliriz e, Çok teşekkür ederiz Burada e, bizimle Sevgi Soysal'ı konuştuğunuz için e, Umarız yeni kitaplarda yine buluşuruz Ve burada yine Sevgi Soysal'ı konuşuruz diyelim Tekrar çok teşekkür ederim her ikinize de. Biz çok teşekkür ederiz. Bugün yine sizlere Sevgi Soysal'ın kendi sesinden Tanteroza ile veda ediyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Sevdi, evine götürmek istedi. Evlerinin yıkıldığını, bombardımanlardan zarar görenlere yardım derneğinin Gönüllü Pembe Melekler halkla ile kampanyası sayesinde yaptırdığı lojmanlardan birinde kaldıklarını hatırladı. Ve evinin sırtında taşıyan hayvanı sevmedi. Evin kişiden ayrı, yıkılabilir birinin olduğunu olması gerektiğini o gün anladı. Bu yukarıdaki olaylar Tanteroza'dan, Kevgir'den süzülen bir su gibi akıp gitti. Ve Tanteroza, Kevgir'in deliklerinden dünyaya bakmaya başladı. Şimdi beklenen bir intihardır, bir uçurumdur, bir düşüştür. Şimdi beklenen bir koca karının günah dolu bir hayatın sonunda sefilce can vermesidir. Yoksa şimdi beklenen günah çıkaramadan geberen bir günahkarın nişan hayatı mıdır? Şimdi beklenen bir başarı, bir mutluluk mudur? Hiçbir şey midir yoksa, hiçbir şey midir? Gemi dedükleri, fabrika dedükleri, birbirinin ayağına basıp ne pardon ne günaydın ne merhaba demeyen insan kalabalığına karışmak hiçbir şey midir? Nedir? Bir pazar günü barışevler bir katolik köyünde tantaroz'a afaruz edilmişse bu nedir? Beklenen son nedir? Tantaroz'a gittiği büyük kente bir gazete bayi oldu. Sizlerle baş başa dergisini de satıyordu. Yukarıda kocası, güzel kocası, yeni kocası keman çalıyordu, keman çalıyordu. Tantaroz'a sizlerle baş başa dergisini satarak iyi para kazanıyordu. Afaruz edildikten sonra. Allah Allah şimdi yine birlikte yaşamak, Allah Allah yine birlikte yaşamak zorunda olmak. Bir yeni pabuç altı gibiydi Tanteroza. Hiçbir yaşantısına basmamıştı.